1391 numaralı konu, Hz. Peygamber'in, ilmin kalkma zamanı yakındır, demesi ve bu sözün anlamı, Allah'ın Resulü bir gün göklere bakarak, ilmin ortadan kalkma zamanı yakındır, dedi. Ensar'dan İbnü Lebit: Ey Allah'ın Resulü, ilim nasıl kalkacaktır? Halbuki kitapta yazılmış, kaybılır onu hıfz etmiştir." deyince Hazreti Peygamber: Ben de seni Medine'nin en anlayışlı adamı sanıyordum." dedi ve sonra Yahudi ve Hristiyanların ellerindeki kitaba rağmen sapıklığa gittiklerini anlattı. Bir gün Şeddad bin Evse'ye rastladım. Ondan Avef bin Mali'in hadisini sordum. Bana Avef doğru söyledi. "İlmin ilk olarak nasıl kalkacağını sana haber vereyim mi?" dedi. Evet, ver dedim. Şeddat ilk olarak huşu kalkar. Öyle ki Allah'tan korkan kimseyi bulamazsın dedi.